Günaydın. Doğa mükemmel bir uyumla döngüsünü devam ettiriyor. Her bir yağmur damlası düştüğü yerden akarak dereleri, nehirleri, denizleri ziyaret ediyor ve en sonunda okyanusa kavuşuyor veya yer altı suyunu besliyor. Okyanustaki su ise sırası geldiğinde buharlaşıyor, tekrar gökyüzüne yükseliyor. Bu döngü milyarlarca yıldır böyle sürüp gidiyordu. Fakat insan bir süredir bu döngüye müdahale etmeye başladı ve döngünün yeryüzü ayağındaki suyu kirletir oldu. İnsanın kirlettiği sulardan biri olan Ergene Nehri için Change.org'da bir kampanya başlatılmış. Trakya'da Yıldız Dağlarından doğan ve 293 kilometre boyunca Ergene Havzasını geçen uzun köprünün Ada Sahranlı köyü yakınında Meriç Nehri'ne karışıp Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri 30 yıl öncesine kadar bu bereketli toprakları besleyen, bölgeye yaşam veren bir suydu. Çorlu Çerkesköy Sanayi Bölgesi'ndeki suyun plansız bir biçimde üretimde kullanımı, yeraltı su kaynaklarının seviyesinin çok aşağılarına çekilmesi ve aynı zamanda sanayi atıklarının kontrolsüz bir biçimde arıtılmadan Ergene'ye dökülmesi Bugün Ergene Nehri içerisinde hiçbir canlı organizmanın yaşamadığı bir suya dönüştürdü. Trakya Üniversitesi'nin raporu da bu acı gerçeği anlatıyor. Nehrin yararlı kullanımını artık ortadan kalkmıştır ve Ergene Nehri bitme noktasındadır. Kampanyayı başlatan Birkan Özgüner nehrin durumunu bu sözlerle açıklıyor. Yıllardır Ergene Nehri'nin kirlenme nedenlerini doğaya verdiği zararı ve çevresindeki yaşayan insanlarda oluşturduğu sağlık problemlerini anlatan haberler yapıldı. Belgeseller çekildi. Üzerine onlarca yazı yazıldı fakat bunların hiçbiri yetkilileri harekete geçirmeye yetmedi. Bu kampanya halen 1 milyon 500 bin insanın yaşamakta olduğu Ergene Havzası'nın Bölge halkının ve tüm yaşam savunucularının dikkatini konuya çekmek ve devletin yetkili kurumlarının çözüm için somut adımlar atmasını sağlamayı amaçlıyor diyerek kampanyanın hedefini anlatan bir kanın başlattığı kampanyayı change.org taksim ergeneye yardım et adresinde bulabilirsiniz. Ergeneliyseniz ergeneye yardım et adresinde. Kampanya bilgilerini alabilirsiniz. Ülkemizde her gün çok sayıda trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalardan birçok insan ciddi şekilde yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kaza zedelerinin bir kısmı ise bebeklerden oluşuyor.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 Bebeklerin, çocukların sırf bir bebek çocuk koltuğuna bağlanmadığı için yaralanması, ölmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Sözleriyle kampanyayı başlatma sebebini anlatıyor. Denizcilik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'ndan, Konu hakkında yasal düzenlemelerinin sağlanmasını, ceza sisteminin uygulanmaya konulmasını, denetimlerin sıklaştırılması ve bebek çocuk koltuğu kullanımının yurt genelinde yaygınlaştırılması için kamu spotlarının çoğaltılmasının sağlanmasını talep ettiğini sözlerine ekliyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgiye taksim bebek koltuğu adresinden ulaşabilirsiniz. Sıradaki kampanyamız yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı yani YDS hakkında. Ülkemizde pek çok seviye tespit ve yerleştirme sınavında olduğu gibi yabancı dil sınavında da düzenlendiği belli tarihler var ve bu tarihler dışında o belgeleri almak imkansız. Konuyla ilgili kampanya başlatan kişi 7 Nisan 2013 ilkbahar YDS sonuçlarından örnek veriyor. Sınavın sonucuna göre toplam 289.076 kişinin %75 sınavda 0 49 arası puan almış. Yani barajın altında kalmış. Bu şu anlama geliyor. Bu kişiler 2013 YDS'den aldıkları puanları barajın altında kalması nedeniyle herhangi bir başvuru esnasında kullanamayacaklar. Daha önce yılda 2 kez ÜDS, yılda 2 kez KPDS olmak üzere dil yeterliliği için 4 sınav giriş hakkı kullanılabiliyorken YDS uygulamaya konduğundan beri Sadece sınav sayısı 2 yıl, 2 defa yılda ancak yeni sınav sisteminin uygulamaya geçişi yani ÜDS ve KPDS'de 180 dakika olan sürenin YDS'de de 150 dakikaya düşülmesi gibi etkenler daha sınava girmeden adaylara sınava ilişkin kaygı yaratmış. Birçok aday maddi ve manevi olarak YDS'ye verdikleri emek ve çabanın karşılığını görmediklerini düşünüyor. Ayrıca ÜDS ve KPDS'deki başarı ortalamalarına bakıldığında sınava giren adayların tepkilerinin doğruluğunu sonuçlara da sayısal olarak görmekteyiz sözleriyle kampanyanın gerekçesini anlatmış kendisi. Kampanyanın amacı ise ilkbahar YDS'de başarı sağlayamayan sonbahar YDS'ye kadar 6 aylık ara süreçte başvuru amacı ile YDS puanına ihtiyaç duyan adaylar için bir çözüm üretmek. Bu yüzden 2013 sonbahar YDS'sinden önce yeni bir sınav yapılmasını talep ediyoruz diyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org.taksim.yds.arasnav adresini ziyaret ederek bulabilirsiniz. Siz de bu YDS işinden mağdursanız belki destek vermek isteyebilirsiniz. Sırada İzmir Buca'da başlatılan bir kampanya var. Sever Köz tarafından başlatılan kampanyanın talebi Hasan Ağa Bahçesi adıyla bilinen parkın halkın tekrar kullanımına açılması. Buca'da Hasan Ağa Bahçesi adıyla bilinen ve gerek Buca'da ''Semt ve içe sakinleri gerekse çevre ilçelerden gelenler tarafından kullanılan parkın yapım onarım ve güzelleştirme adı altında başlatılan çalışmaların oldukça uzun bir süredir devam etmesine rağmen hali hazırda bitmiş değil. Ne yazık ki bu işin parkı kullanan kişiler olarak kısa zamanda bitirilebileceği inancını kaybetmek üzereyiz.'' diyerek hemen durumu açıklayan hem de sistemle sorunu dile getiren, getiren sever, daha önce İzmir için İzmir'e hizmet diyerek verilen söze rağmen hizmet verme konusunda belediyenin çabalarını takdir ettiğini fakat sonuçta görmek istediğini dile getiriyor. Parktaki yapım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarının tamamının aynı anda yapılması yerine kısım kısım yapılıp bitirilerek çocukları ağaçlar arasında oyun oynamalarından, erişkinlerin sabah akşam koşu yürüyüşlerinden, gençlerin ya da yaşlıların çiçek bahçelerinde nefes almasından mahrum bırakacak şekilde ve sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Başkanlığınıza hiç yakışmayacak biçimde sürüncemede bırakılmasına son verilmesini istiyoruz. Buca Hasan Parkı'nın semt ve ilçe sakinlerinin nefes alabildiği tek büyük yeşil alan olduğunu göz önünde bulundurarak onarım ve bakım çalışmalarının yaza girmeden bitirilmesi konusundaki bu talebimizi en kısa zamanda değerlendireceğinizi umuyoruz diyerek talebini dile getiriyor sever. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ise change.org Taksim Buca'nın Parkı. Evet, Change.org Taksim Buca'nın parkı Bucalılara, İzmirlilere duyurulur. Su kirliliğinden, trafik kazalarından, ölen bebeklere, yabancı dil sınavlarından bir türlü bakımı, onarımı bitirlemeyen parklara kadar değişim talepleri yükseliyor ülkenin her yanından. Siz de değişim rüzgarları estirerek ve değişim isteyenlere destek olarak bugün yelken açabilirsiniz. İlk adım talep etmek, sonra insanları toplamak. Esen kalın.